Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Bugün 10 parmağında 10 marifet bir sanatçı ile beraberiz. Kendisi aslında çok kıymetli bir ses sanatçısı. Harika şarkı söylüyor, harika bir doğa sever, aktivist ama aynı zamanda da geri dönüşüm zanaatkarı. <gülüyor> Biz bugün sevgili Zeliha Sunal'la beraberiz. Kendisiyle e, sanat kısmını değil ama zanaat kısmını konuşacağız. Hoş geldiniz program. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Size konuk de, olmak ne güzel. Ben de çok memnunum sizi konuk ettiğim için. E, öncelikle şeyi sormak istiyorum. Geri dönüşüm hikayeniz nasıl başladı? Yani siz bu yola nasıl çıktınız? <gülüyor> yani tabii ki annemden. Değil mi? Şimdi bütün hepimizin anneleri biliyorsunuz. Bizden küçülenleri, daha küçüklerine. Efendime söyleyeyim, çoğu işte etekler kesilir, işte şort yapılır, şeyler kazaklar sökülür, başka şeyler yapılır falan. Ve annem hakikaten... Çok güzel yapardı böyle şeyleri ve gördüğü her şeyi değerlendirmekten çok hoşlanırdı. Bir kavanoza böyle kristal değeri verirdi <gülüyor> o kadar yani. <gülüyor> Çünkü camın ölümsüz olduğunu biliyordu ve ona göre yürüyordu. Babam da zaten bir doğa sever. Hakikaten o da baş, başlı başına bir aktivist. Dolayısıyla böyle başladı benim serüvenim. <gülüyor> başladı mı? Bayağı da bir büyümüş. Yani siz bildiğim kadarıyla sıfır atık projesini... Hem evet. yaratıcısısınız hem yürütücüsüsünüz. Evet. Aynen Nasıl öyle. gidiyor proje? Valla proje şu anda ben teslim ettim projemi. Hı hı. Çünkü sıfır atık olarak yaklaşık işte önce bir bu tabii dört sene geriye kadar uzanıyor. İki senesi bunun iki buçuk senesi şeyle geçti. Çevko ile beraber sürdürdüğümüz projelerle diğer kalan bir buçuk senesi de sıfır atık projesi başladı. Kongre atıkları. Hı -hı. Ee, ekonomik değerlerini hesaplatarak başladı. Kongre atıkları. Evet. Türkiye'de e, yapılan kongrelerin atıkları. Evet. <gülüyor> Dehşet atıklar. Evet. Çünkü e, her kongreye e, en az 3-4 günlük giriliyor ve e, yaklaşık 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi, 5000 kişi günlük e, giriş çıkış sayısı çok yüksek olan kongreler de var ama ben e, böyle minik başlayarak 2000 kişilik filan Antalya kongrelerini tercih Hı -hı. ettim. Sağ olsunlar. Antalya Serik Belediyesi, Çevre ve Temizlik Müdürü hanımefendi olağanüstü bir çalışmayla bana yardımcı oldu. Ee, oteller çok yardım etti ve orada kumgur değerlerini hesaplattık. Ee, şöyle söyleyeyim, mesela e, ne, ne atık nedir diye evet. sorarsanız bana, e, orada kağıt bir kere, broşür, afiş, hmm. vinil, halı, tahta, oh. e, kartonlar, atık piller... O kongre için kullanılan e, şampuan şişeleri, efendime söyleyeyim kağıt bardaklar, pet şişeler, kahve fincanları, da, kağıt kahve fincanları, e, plastik kaşık bardaklar, Hı -hı. E, kart vizitler bunların hepsi her yere saçılı evet. öyle düşünün. E, ve bunlardan e, inanılmaz bir ekonomik değer çıkıyor. Mesela iki tonda bir düşünelim. İki ton eğer geri dönüştürülebilir atık toplarsanız. Bunun da diyelim ki yüzde kağıt olsun, yüzde otuzu plastik olsun, ee, yaklaşık 24 tane ağaç kurtarmış hı hı. Çok, oluyorsunuz. Çok ciddi bir rakam. Evet, çok ciddi. Ve mesela e, bir ailenin yani böyle iki oda bir salon hı hı. bir evinin yaklaşık altı aylık elektrik ihtiyacını kazandırmış oluyorsunuz. Evet. İki yüzme havuzu dolusu su. Hı hı. bir yüzme havuzu dolusu depolama alanı en önemli şey yani dünyadaki kapladığı yeri küçültüyorsunuz Evet bunlar çok önemli şeyler çok ha, dersiniz ki bunlar ne oluyor Şimdi siz bunların böyle yerlere gittiğini bilirseniz Eğer hani bu işe yaradığını bilirseniz Eğer siz çöpe attığınızda kullanılmayacağını ve bile bile böyle attığınızı düşünürseniz çok tabii başka bir şey hı hı. Sonuçta biraz da atarken düşünmek ve en azından toplayanlara ya da bu işi yapanlara yardımcı olmak ihtiyacı hissediyorsun. Evet, yani hı. bir sorumluluk hissediyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Çok. Peki bu süreçte yani bu sıfır atık projesinde ya da şu anda hı hı. geri dönüşümle ilgili en çok yaşadığınız sıkıntı ne oluyor? Yani ne, en büyük problem ne? Size en çok zorlayan şey? En çok zorlayan şey tabii ki aileler. Her şey çekirdek anneden hı hı. başlıyor. Ee, anne eğer yani çocuğuna ee, nasıl çöpü attığını hani Onun önünde görüyorlar sonuçta Hani böyle yaş çöple kuru çöpü sıyırıp atıyorsa bir yere hı hı. E, İşte o, o çocuk da öyle görerek e, Kendi çöplerini böyle topluyor Çünkü ortalama bir ailenin e, Adam başı e, bir buçuk kilo falan hesabı, Hadi bir kilo diyelim e, Ortalama iki kişilik bir ailenin Yaklaşık üç dört kilo çöpü çıkıyor evet. Üç kilo bir kere net çıkıyor Kesinlikle. Bunun yarısı ambalaj Onu çıkardığınızda geriye bir avuç bir şey kalıyor zaten o da toprağa karışıp kompost olabiliyor. Olabilir tabii <gülüyor> keşke olsa. Ee, Birçok yerde çöplük satın alıyorlar. Özellikle Güney, Güney Ege'de. Solucan yemi yapıyorlar biliyor Hı -hı. musunuz evet, evet. E, Dolayısıyla hani aslında bunlar da değerle, Değerlendirilebiliyor e, Ben doğru yönlendirilirse Hı -hı. Çöpten çok ciddi bir Ekonomi e, çıkacağına inanıyorum Netekim gördüğünüz gibi Çöp bidonlarının başında Toplayıcılar böyle aporta bekliyor Evet. Peki siz malzeme toplarken e, Kimlerden destek alıyorsunuz Yani malzemeleri nasıl sağlıyorsunuz <gülüyor> Her yerden diyebilirim <gülüyor> e, Özellikle e, Lokantalar çünkü kapak hastasıyım ben. Kapaklarla bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ee, lokantalardan rica ediyorum benim için biriktiriyorlar. Mesela benim oradaki bakkal kahveye bir sürü insan beni tanıyor ve e, onlardan rica ediyorum. Onlar toparlıyorlar. Arkadaşlarım bana sürekli işte tuvalet kağıdı rulosu, e, efendime söyleyeyim o kağıt peçete ruloları falan, falan onları biriktiriyorlar. Çoğu zaman kapak veya benzeri şeylerde çok sıkıntı çekmiyorum ama hı hı. zaman zaman e, metal yani kola veya benzer işte o alüminyum kenleri bulmakta zorluk çekiyorum ama e, bunu da çok tüketen bir arkadaşım var ondan e, rica ediyorum o da benim için <gülüyor> yıkayarak bireysel, bireysel yani bireysel, bireysel e, şu anda bireysel şeyler, ama evet. eğer bu tabii Böyle bir kongre veya benzeri bir işte etkinlikte toplanmaya başladığı zaman hı hı. çığ gibi büyüyor. Açıkçası. Peki Geri dönüşüm yani bu atık malzemelerden neler yapıyorsunuz? Yani biz geri dönüşüm deyince ne gelecek bizim gözümüzün önüne? Şimdi geri dönüşüm şudur. Bizim kullanıp attığımız içini hı hı. daha doğrusu içini kullanıp dışına attığımız şey ambalaj deniyor. Evet. Ambalaj atıkları da ...geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşuyor. Hijyen adına her şeyi ambalajladığımız için... ...hani o eskiden kiloyla tarttırdığımız elmalar, portakallar... ...o plastik strafor tabağa girdiği için... ...efendime söyleyeyim, külahta yediğimiz dondurmalar o... ...yine geri dönüştürülemez kağıt ambalajlara koyulduğu için... Hı hı. ...her yerde deli gibi plastik çatal, kağıt mendil... Alüminyum folyo, efendime söyleyeyim streç filmler ortada böyle rüzgar gibi uçuştuğu için. bunun hiçbiri e, ne yazık ki doğada erimiyor. Evet yok olmuyorlar. Sigara izmariti doğada yok olmuyor. En böyle yok olur dediğiniz çok böyle hafif bir malzeme bile en yani ne diyeyim 50 sene filan. En az. Çünkü sigara bildiğiniz 50 e, aftan oluşuyor. Yani hı hı. Plastik elyaf yapıyor. Şu anda oturduğumuz her şey pet şişeden. Pet şişenin geri dönüştürülmesinden. Üstünde oturduğumuz koltuk, giydiğimiz anorak, şu an senin kolunu, kulağındaki kulaklık, hı hı. efendime söyleyeyim telefonumuzun içindeki malzemeler, ahize, her şey. Hı hı. Yani şu an baktığımız her şeyin içinde pet şişenin ham maddesi var. Dolayısıyla ülkemizde yaklaşık e, 17 milyon dolar falan e, yurt dışından e, bu, bu sentitik elyafı satın alıyoruz. Hı. Eğer biz bunu... Geri dönüştürme alışkanlığımız olsa yani bunları toplayarak bu malzemeyi geri dönüştürüp yerlere ulaştırabilsek hakikaten e, hem bu kadar kâra geçeceğiz hem de çöplerimizi toplamış olacağız. Evet. Atıklarımızı toplamış olacağız. Daha temiz bir çevre bırak, bırakamayacak mıyız çocuklarımıza? Maalesef. Evet, şimdi... E, Hı, bu... Dur bir dakika, burada bir virgül bak aklıma geldi bir şey. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok sinirleniyorum <ucuz>. o <gülüyor> yüzden. Çünkü ekolojik pazarınıza geldim, hayran kaldım. Her şey kağıtları Hı -hı. koyulup veriliyor. Yani şimdi mesela diyelim kadın mutfakta yemek yapacak. Soğan soyuyor, bilmem ne soyuyor. Hepsini bir naylon torbaya so soyuyor Ondan sonra on naylon torbayı alıyor, başka bir naylon torbanın içine atıyor. Etti mi iki naylon torba? Sonra on naylon torbanın ağzını biziyor dışarıda. Başka bir, daha büyük bir naylon torbanın içine giriyor. Etti mi üç? Ee, geri dönüştürülemez üç naylon torba diyelim. Ki bu e, çöpün içine attıkları naylon torba sayısı birden fazla. Yani her poşetle evet, şeyi direkt çöpe atıyorlar. Halbuki onu ters çevirip içini boşaltsa, bir düğüm atsa... Ee, yanına ya bir poşet atsa ya böyle başka bir kutu koysa işte o poşetleri onun içine atsa hmm. onları ayrı atsa. Ayrıştırsa yani. Ne güzel olur. Tabii. Zaten bu işin e, temelli ayrıştırmadan Ayrıştırma. geçiyor. Evet. Şimdi bir e, Zeliha Sunal şarkısıyla ara verelim. <gülüyor> tamam verelim Ardından Beyler. tekrar sohbetimize devam edelim. Harika. Alana kaç kuşak eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan kimimiz zor hayatta? Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlar bize sadet nasip şimdi uçup rüyalarda kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlar da bize sadet nasip şimdi uçup rüyalarda. Kimimiz yerle eksen, kimimiz zor hayatta? Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda Bize saadet nasip şimdi uçup rüyalarda Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda Bize saadet nasip şimdi uçup rüyalarda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 Zeli Hanım, şimdi siz e, sıfır atıkla e, harika bir projeyi yürütüyorsunuz zaten. Kongre atıklarını, atıklarını işte topluyorsunuz onları. E, artık bir, bir, adı on, değişti he, ama. On, adı adı <gülüyor> ne oldu? Adı <gülüyor> değişti <gülüyor> artık. E, çünkü e, Çevre Bakanlığı'na teslim ettim e, Hı -hı. sıfır atık ismi ve bütün sosyal evet. medya hesaplarını. E, adı artık Atıksız Yaşam tamam. oldu. Tamam, Atıksız Yaşam Hı -hı. projesinde bir sürü şeyi e, hayata işte... Kazandırıyorsunuz. Yani bir, bir sürü kar elde ediyoruz. Hı hı. Elektrik, işte e, ağaç ve, vesaire. E, şimdi sizin önümüzdeki dönemde bir sürü çalışmalarınız var. var. Bu çalışmalardan bahsedelim tamam. istiyorum. Bir de sizin yaptığınız bu çalışmalardan biz nasıl haberdar olacağız? Bizi okulda da bir aydınlatın olur. <gülüyor> Memnuniyetle. E, şöyle, e, ben çalışmaya devam ediyorum. Çünkü e, Çevre Bakanlığı sıfır atık olarak e, kendi projesini şöyle yürütüyor. Kaynakta ayırarak... Ve onları bir, e, her birini ayrı bir depolama ünitesinde toplayarak direktman ayrıştırmış hmm. olarak teslim ediyorlar. E, tabii ki onların e, projesi o şekilde devam edecek. Ama e, benim kendi projemdeki bu atıksız yaşam, çünkü atıksız bir yaşam olamaz. Yani hiçbir zaman biz bunu sıfıra indiremeyiz. Dolayısıyla sıfır atık tabii ki bir ütopik bir e, kavram hepimiz için. Ama e, neden daha az atık çıkarmayalım? Minimumda tutmak o atıkları. E, bunu yapmanın e, yolları var. Bunu da ben e, Handcraft TV diye... bir e, ...youtube'da bir kanalım var. Orada e, nasıl değerlendirildiğini... neler e, ...atıklarla neler yapılabileceğini gösteren... ...nasıl yapılına, yapılabileceğini gösteren... E, ...videolar hazırladım Yaklaşık 10 milyon e, falan izleyicisi Hı -hı. var. Hatta geçmiştir. E, bir 50 bin abonesi var. Hı -hı. E, çok da enteresan bir kanal. Ancak buradaki... E, sıfır atığa doğru ulaşmanın tek yolu kaynağında ambalajlarla e, yaş çöpü ayırmaktan geçiyor. Şimdi bunu ben e, özellikle röportaj verdiğim e, televizyon olsun, gazete olsun, dergi olsun her yerde bunun altını üstünü çizerek vurguluyorum. E, ulaşabileceğim her yerde zaten e, konuşmalar yapıyorum, konferanslar veriyorum. E, şimdi önümüzdeki günlerde var yine e, Aydın Üniversitesi'nin bir ekofestine katılacağım. Beykent Üniversitesi'ne gidiyorum. E, bunun dışında... Yine Çevko'nun yönlendirdiği bazı yerler oluyor. Onlara gidiyorum. Ee, geçen yaz hakikaten Ege'de çok ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle pet şişelerin nasıl toplanması gerektiğini. Çünkü e, içlerinde de hava barındırıyorlar biliyorsunuz. Hmm. O yüzden plastiklere kötü davranın. Onları kırın, ezin parçalayın diyoruz. İçindeki havayı da çıkaracağız. Evet. Hmm. Yani e, çünkü... Diyelim ki içindeki havayı çıkarmadan kapladığı alanı bir görürseniz netekim o video şeyde de var Handcraft TV'de de var bir de çıkardıktan sonra kapladığı hmm. alanı gördüğünüzde çok şey değiştiğini göreceksiniz zaten. Evet. Dünyada Lütfen daha da bir... az yer kaplayalım. <gülüyor> Tabii <gülüyor> çok güzelmiş dünyada daha az yer kaplayalım aslında bir de şey daha az ambalajlı şey tüketmek de bunun bir yolu değil mi? Kesinlikle şimdi eskiden Mesela mataramızı yanımızda taşısak kağıt Kesinlikle. bardaklara muhtaç olmasak şimdi kağıt bardak zaten e, dünyanın şöyle söyleyeyim kağıt bardak dünyada çevre kirliliğinin dört büyük probleminden birisi örneğin e, Starbucks günde beş milyon kağıt bardak atıyor sadece Starbucks. ...piyasaya çıkarıyor daha doğrusu. Hı -hı. Bunların içindeki, o içindeki hani yalıtım malzemesi var ya... Evet. ...asla geri dönüştürülemez bir malzemeden yapılıyor. Dolayısıyla Starbucks kendi bile e, farkındaysanız... E, ...tekrar tekrar kullanılabilecek cam evet. veya işte Hı -hı. seramik içecek malzemeleri satmaya başladı, satıyor. E, birazcık hani borcunu ödemek için çevreye herhalde ama ne yapsa ödeyemez... Hı -hı. Örneğin e, yine ka değişik kahve zincirlerinde Hı -hı. dondurma Hı -hı. E, ve hamburger vesaire fast food satan yerlerin yağlı kağıtları... Ha, o filmleri, yağlı kağıtlar çok sıkıntılı malzemeler. Geri dönüş Traforlar. Yani. Hmm. E, her e, diyelim ki hamburgerin ayrı bir ambalajının olması. Her şeyin ayrı bir ambalajının olması. E, en ufak gidin bir çay bahçesine. E, şekerleriniz küçük küçük tek tek evet. kaplanmış geliyor. Halbuki onlar dünyaya birer kir. Ya da e, gidin e, bir yerde oturun. Siz hiç bir kola ya da bir şey söyleyin. Size hiç sormadan içine pipeti koyar gelir. Pipet dünyadaki en tehlikeli 4 plastik atıktan bir tanesi. Evet. Ve yani e, aslında, bunlar da çok önemli. E, hem çok önemli hem de aslında biz gündelik yaşamımızda neyin atık, neyin atık olmadığını bilmiyoruz. Hı hı. Mesela pipetin e, atık en zor bilmiyor. atıklardan biri olduğunu Maalesef ki bilmiyoruz yani ya da işte bu e, kağıt bardakların ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyoruz ya da o küp şekerlerin etrafında kağıdı Tabii. biz atık olarak görmüyoruz yani aslında atık görmekle görmemekle evet, zaten bunu, var. Aynen böyle Leyla yani onu gördüğün zaman zaten sinir olarak e, yani ne gerek var yani. tuzu mesela tek tek evet. sen niye böyle yani sonuçta bir tuzluk var. Burada senin yapacağın şey tuzlu tuzluktan, şekerliği şekerlikten almak. Tamam steril istiyorsan o hani boşalan <gülüyor> şekerlikler var ya onlardan evet. kullan. Ama e, bunların hepsi mesela ben en çok uçağa bindiğim zaman deliriyorum. Mesela uçakta diyelim ikram malzemesi geliyor. Her birinin ayrı poşet ayrı şeyi ve e, hostes aradan onları boşlarını toplarken e, eğer dikkat edersen ne bir konteyner e, yatıyor iki üç kaç kere gidip geliyorlar ve evet yani sonuçlar ama bu bardaklarla içerken bir kere daha düşünelim evet bardaklar Geri... ve pipetlerle içerken hı hı. iki kere daha düşünelim yani tabii çok önemli ee, peki ...insanlara bir de şu hani geri dönüşüm... ...hikayenizle ilgili... Hı -hı. ...bu süreçte, bu projelerde çalışırken... ...bir sürü bilgi ve birikiminiz oldu. Tabii eğittiler. <gülüyor> e eğittiler beni. Hiçbir şey öğrendiniz. <gülüyor> İnsanlarla bunu paylaşmayı düşünmüyor musunuz? Çünkü ben mesela kağıt bardaklarının ve pipetlerinin... ...işte ne kadar tehlikeli şeyler olduğunu... ...şimdi sizden öğreniyorum. Ama bu bir sürü öğrenileceğimiz şey olduğuna da eminim. Temelde amaç farkındalık yaratmaksa... ...aslında bu bilgileri paylaşmak da gerekiyor. Değil şimdi mi? Şimdi şöyle düşün... Bizim kullanıp attığımız bir malzeme bir başka canlının ölümüne neden oluyor. Bunların en önemlileri denizdeki balıklar, kuşlar, attığınız sakız... Onu topluyor yemek diye yiyor. Evet. Ondan sonra ölüyor. Nitekim e, gazoz kapakları, kapaklar, renkli pırıltılı gördükleri her şey hı hı. E, bunları alıp yiyorlar hayvanlar. Ve öldükleri zaman işte az önce e, bir haber vardı. 60, 64 kilo plastik malzeme bulunmuş bir bal balinanın midesinde. Nitekim, 64 kilo e, bu özellikle Amerika bölgesinde, e, Pasifik okyanusunda çok miktarda plastik atık var ve bunlar çok büyük çöp adaları oluşturuyorlar. Bu çöp adaları aslında bütün insanlık için tehlike taşıyor. E, Atlantik'te iki tane, Pasifik'te iki tane, bir tane Hint okyanusunda var. Akıntılar bu e, okyanusa atılan plastikleri oraya taşıyor orada mikro granüllere dönüşüyor yani şöyle düşünün mikro granül nedir ee, sizin diş macununuzdaki o partiküller var Hı -hı. Ya, yani dişinizi beyazlatmak Hı -hı. için o kadar küçülüyor bunları planktonlar yiyor planktonları balinalar yiyor işte balinalar başka balıkları yiyor planktonları başka balıklar yiyor derken sofranıza Plastik granüllerle e, olan bir balık, balık gelebiliyor. Geliyor. Ve siz balık yediğinizi düşünüp aslında, aslında plastik yiyorsunuz. Zaten e, biliyorsunuz var olan e, bir sürü hastalık var. Ve çeşit çeşit hastalıklar çıkıyor. E, bunlar sonuçta hepsi çevre kirliliğinin, iklim değişikliğinin e, bir sonucudur. Hı. E, yoksa e, biz şöyle düşünüyorum. Atarken bir kere daha düşünün. Hiç olmazsa bekarsanız, tek yaşıyorsanız... Diyelim ki her şeyinizi bir poşete atıyorsanız çöpünüzü, atıklar için de başka bir poşet koyun. Şişelerinizi, özellikle cam şişelerinizi, efendime söyleyeyim kavanozlarınızı, bira şişelerinizi, efendim, meşrubat e, alüminyum şişelerinizi, her şeyinizi başka bir yere atın. Ayrıştırın. Ayrıştırın. Evet. E, kullandığınız ekmeğin e, kabını, bisküvinin e, ambalajını, çikolatanın ambalajını lütfen ayrı atın. Çok teşekkür ederim. Programıma konuk olduğunuz ve bu değerli bilgileri verdiğiniz için. Ben teşekkür istiyorum ederim. İstiyorum ki web sayfanızın adresini de verin. Hı hı. Ne olur sosyal medya hesaplarınızda. Çünkü insanların sizin bu yaptığınız şeylerden haberdar olması çok önemli. Bilmek istiyoruz. Memnuniyetle. Bir web sayfanızın adresini de alalım mı? Şimdi her şeyden önce www.zelihasunal.com. Bu benim kendi web adresim. Ee, dediğim gibi sıfır atıktan döndüğümüz için e, e, bu... Atıksız hı hı. yaşam daha yeni yeni oluşuyor web sitesi. Çok yakında oradan bilgi alabileceksiniz. Hı hı, Ama yani. e, işte Instagram, Facebook, YouTube benzeri şeylerde de bunların devamı olacak. TV youtube.com slash HandcraftTV. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet. Tohumda nasıl da ekolojik yaşam programında bugün sevgili Zeliha Sonal konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum kendisine değerli bilgileri için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.